Allah'tan Şeytanı Rjeem. Bismillahi hadis ve hayral hidi hidi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhdesatuha ve kullu muhdesatin bid'a ve kullu bid'atin ve kullu zalaletin Son sohbetimizde peygamber sallallahu aleyhi ve yolundan sapmanın, bu yolu <gülüyor> terk etmenin 3 başlıca sebebi olduğunu, başka sebebinin 3 tane olduğunu söylemiştik. Bugün o sebepleri işleyeceğiz inşallah. Bu sebeplerin birincisi taklit, yerilmiş olan taklittir. İslam toplumunda bidatlerin ve cehaletin yayılmasına yol açan sebeplerin ve amillerin en önemlilerinden birisi usul ve füru'da alimleri veya ilme mensup olanları körü körüne taklit etmektir. Onların sözlerini ve davranışlarını kanun haline getirmektir. Ve bunun kendilerini Allah'a yaklaştırıcı tek yol olduğunu zannederek onlara tam bir teslimiyet göstermektir. Hatta pek çokları onlar hakkında söz ve tutumlarıyla o kadar ileri gitmişlerdir ki onlara yanılmazlık, hata etmezlik izafi etmişler ve şöyle demişlerdir. Onlar sadece gerçeği söylerler ve doğruyu yaparlar. Yani onlar la yuhdi ve la yusel. Yani la yuhdi, hata etmez ve la yusel. E, sorgulanamaz dokunulmaz gibi e, duruma gelmiştir. iş. Bu kötü tağsıpla ümmetimiz içerisinde bidatler hurafeler ve şirkler yayılmıştır. Hatta bu kötü tağsıp onların Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine müracaat etmelerini bile engellemiştir. Allah yardımcımız olsun. Şeytan onlara kötü amellerini süslemiş ve güzel göstermiştir. Bir takım şüphelerle ve çürük gerekçelerle ve bahanelerle bunu yapmıştır. Bunlardan bazıları şu şekilde. Mezhep sahibi daha bilgilidir. Yani mezhebin müştehidi daha bilgilidir. Onun mütalası daha çoktur. Kitap ve sünnetin anlamlarını daha iyi bilir. Veya sen mi daha iyi bilirsin yoksa filan imam mı? Veya kim bir alimi taklit ederse salimen Allah'a kavuşur gibi sözler. Bütün bunlar yanlıştır. Çünkü kurtuluş. Başarı ve mutluluk sadece Rabbani programda ve nebevi hidayette. Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde ve bu ikisine sımsıkı sarılmaktadır. Bundan dolayıdır ki Müslümanların pek çoğunun tevessül konusundaki sapmalarının ilk ve en önemli sebebi bu kötülenmiş taklittir. Taklit bir kimsenin sözünü, delilini bilmeksizin kabul etmektir. Hatta zamanımızda öyle... Ee, şeyler var ki mesela Allah rahmet eylesin Allah taksiratını eylesin Ahmet Davudoğlu Kur'an-ı Kerim mealinin ön sözüne e, şöyle bir cümle koymak gereği hissetmiştir İşte bir de diyorlar bunun delilin ne, yani şunun delilin ne ne yapacaksın delili diyor yani bu, bu raddeye varıncaya kadar ilim ehlinin ağzından bile bu, bu ifadeler dökülünceye kadar maalesef ümmeti kuşatmıştır bu bela veya taklit, o sözü söyleyenin söylediği şeyle ilgili bir delili olmadığı halde ona müracaat etmektir. Veya delilini tam olarak bilmeden bir müştehidin mesebiyle amel etmektir. Evet, taklit e, kitaplarda, usul kitaplarında, mesela Cüveyni'nin El-Burhan Fi Usulül Fıkıh kitabında, Gazali'nin El-Mustasfa kitabında, Şevkani'nin Irşadül Fuhul, İbn-i Kudami el-Mahdis'in Ravzatun Nazır gibi kitaplarında bu şekillerde tarif edilmiştir. O halde taklit ancak şer'i delili bilmemekle oluşur. Ve taklit delilini bilmeksizin başkasının sözüne ya görüşüne tabi olmaktır. İttiba yani tabi olmak ise Allah'ın emrettiği şeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği şeyi ve sahabilerin söylediği şeyi doğru bir şekilde öğrenmektir. Bunun dışındaki ise taklit diye isimlendirilir. Evet mesela halktan şeriatı bilmeyen bir kimsenin ehli sünnet alimlerinden güvenilir, dindar, salih, ilim ve adıyla tanınan itibarlı bir alimi dini bir meselede veya ihtilaflı bir konuda taklit etmesi. Daha doğrusu buna e, taklit demeyelim de. İttiba etmesi diyelim. E, bu mübah olan bir şeydir. Bu tür taklide ittiba deriz, delilini soracak. Bu konuda, yani bu usulün caiz olduğunda alimler arasında hiçbir itilafı yoktur. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile bilinen e, meşru, maruf olan bir husus. Fakat e, bu ittibanın caiz olması demek Avamın fetva aldığı kişiden delil istememesi manasında değildir. Delili isteyecek yine. Çünkü onun kendisiyle Allah'ın dinini yaşayacağı, yaşayacağı bir bilgiyi belgelendirmek istemesi ve hatta gönlünü tatmin etmesi, mutmain olmak için delili istemesi hakkıdır. Hiçbir durumda kitap, sünnet ve icmadan delili açıkça ortada olan bir meselede taklit caiz değildir. Çünkü nasza aykırı her iştihat batıl bir iştihattır. Sahi şer'i nasların delalet ettiği konularda da yer yoktur. Evet bu tür taklit yani bizim ittiba dediğimiz mecazi manada taklit e, şer'i delile tabi olma esasına dayanır. Mübah dediğimiz bu esas. E, bu bazı alimlerce ittiba diye açıkça beyan edilmiştir. Bunun Buna taklit değil ittiba denilmesi gerektiği çünkü avamın herhangi bir şahsa onun sözünden dolayı uymaz bilakis onun şer'i deliline uyar bu böyle bir kimse. Bu tür uymanın, tabi olmanın caizinde herhangi bir ihtilaf yok. Avam için bu tür bir taklit yani ittiba dediğimiz taklit caiz olunca onun herhangi bir mezhebi her meselede aynıyla taklit etmesi yani uyması gerekmez. Çünkü hakikat muteber İslami mezheplerden herhangi bir mesebin tek elinde değildir. Bilakis onun hakkı araştırması, doğruya en yakın olana tabi olması ve elinden geldiğince takva sahibi olması gerekir. Allah'tan korkması gerekir. Hakkın kendi mezhebinin dışında, kendi mezhebinin görüşüne aykırı bir şekilde ortaya çıkması halinde hemen ona dönmesi gerekir. Çünkü şer'i delillerle amel etmek... Allah Azze ve Celle'nin Araf suresi 3. ayetinde Rabbinizden size indirilene uyun, onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz ayet-i kerimesiyle amelden dolayı ittibağının kendisidir. Buna karşılık bir Müslümanın ruhsatlar peşinde koşarak, kendi nefsine kolay geleni, heva ve maksadına en uygun olanını araştırarak mezhepler arasında gidip gelmesi caiz değildir. Şer'an yasaklanmıştır. Alimlerden Sadece belirli bir şahsı bütün sözlerinde ve fiillerinde taklit etmek ve onun dışındakilerde de hakikatin olabileceğini kabul etmemek son derece yerilmiş, kötülenmiş bir şeydir. Bunun örneği bir şahsın delilini bilmediği muayyen bir alimi aynen taklit etmesidir. Öyle ki şer'i delillerle aksi sabit olsa bile onun görüşlerinin dışına çıkmaz. Bununla birlikte o, Kitap ve sünnetten, sünnetten sağlam şer'i delillerin desteklediği diğer görüşleri bir kenara atarak o alimin görüşlerine sımsıkı sarılmak suretiyle taklidinde ısrar eder. Böyle bu tür bir taklit akıl noksanlığının ve bilgi azlığının delilidir ve şer'an haram kılınmıştır. Çünkü şer'i delili anlamaksızın ve ona dönmeksizin körü körüne bağlılık ve cehalet üzerine kurulmuştur ve sahibi taklit ettiği kişinin fanatiği olmuştur. Taklidin ilim olmadığı, mukallidin de alim diye isimlendirilemeyeceği ve onun fetva vermesinin caiz olmadığı konusunda alimler arasında bir ihtilaf yoktur. Çünkü mukallid şeriatı bilmeyen kişidir. allah Teala ise bize alimlere sormayı emretmiştir. Müslümanlardan hiç kimsenin mezhep taasubu gütmesi, mezhep değiştirmenin caiz olmadığını, mezhep imamının doğru başkalarının yanlış üzerinde olduğunu veya onun kemal derecelerinin en üstünde olduğunu, onun görüşlerinin ve sözlerinin şeriat olduğunu, herkesin ona uyması gerektiğini, bizim de onun peşinden gitmemiz ve onun görüşlerinin savunuculuğunu yapmamız gerektiğini iddia etmesi veya tabi olduğu mezhep imamına bir peygambere ümmeti nasıl tabi oluyorsa o şekilde tabi olması caiz değildir. Çünkü bunların hepsi, Cahiliye adetlerindendir ve sapıklıktır. Bu bidatçıların hevasına, nefsinin arzusuna uyanların ve cahiliye ehlinin durumudur. Bu durum. Onlar da kendileri için bir şahsı veya bir sözü belirliyorlar, ona çağırıyorlar, onun peşinden gidiyorlar ve onun için mücadele ediyorlardı. Bu aynı zamanda kötülenmiş, hoş karşılanmayan bir ihtilaftır. Müslümanların cemaatinin dışına çıkmaya, parçalanmalara, zayıflamalara ve aralarında düşmanlık ve öfke ateşinin tutuşmasına yol açar. Bu meseledeki sahih ve doğru duruş... Sünnete bağlılıkları ve güzel itikat sahibi oldukları bilinen bütün alimlere saygı göstermektir. Onları dost kabul etmek, onları sevmek, onları büyük görmek, onları yüceltmek, sahip oldukları ilim ve takvayı övmek, mezheplerinden, iştihatlarından ve kitaplarından yararlanmak, taassuba kapılmadan onlardan ilim almaktır. Çünkü onlar hatasız değildirler. Her alim hata da edebilir, isabet de edebilir. Müştehit olduğu müddetçe fazileti ve değeri baki kalmakla birlikte hatası kendisine aittir. Onların özürleri kabul edilir, mükafata layıktırlar, kötülenmezler, ayıplanmazlar ve kusurlu bulunmazlar. Muteber ve yaygın fıkhi İslami mezhepler bizim için büyük bir fıkhi servettir. Bizim bunları öğrenmemiz, yararlanmamız, taassup göstermememiz, toptan reddetmememiz, Zayıf noktalarından sakınmamız ve şer'i delillerin ışığında doğru ve hak olanı onlardan almamız gerekir. Çünkü müştehit imamların iştihatları bizim kendi iştihatlarımızdan daha doğrudur. Çünkü onlar bilgi ve takvaca bizden üstündürler. Her Müslümanın bir mezhebe veya diri olsun ölü olsun bir şahsa körü körüne bağlanmaktan ve onu şer'i nasara tercih etmekten uzak durması gerekir. Bir Müslümanın sadece kitap ve sünnete sıkı sıkı sarılması gerekir. Çünkü genel anlamda mutlak itaat sadece Allah'a ve Resulüne yapılır. Taassup ise çirkinliktir, batıldır ve haramdır, cahiliye hasletlerindendir. Büyük alim Muhammed Emin Eşşankıti şöyle diyor. Sahabilerin ve kendilerine hayırla şahitlik edilen diğer nesillerin karşı çıktığı bu tür taklit, bütün ulemadan bir kısmını değil de muayyen bir şahsı taklittir. Bu tür taklit hakkında kitap ve sünnette hiçbir delil gelmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve hayırla yad edilen ilk üç nesilden hiç kimse bu taklidi kabul etmemiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu, müştehit imamların görüşlerine de aykırıdır. Onlardan hiç kimse bütün Müslüman alimlerden diğerlerini bırakıp da muayyen bir şahsın görüşü üzerinde donup kalmayı kabul etmemiştir. Muayyen bir alimin taklit edilmesi 4. asrın bidatlerindendir. Bunun aksini iddia eden bize ilk üç asırda muayyen bir şahsın mezhebine bağlanan tek bir şahıs göstersin. Bunu hiçbir zaman yapamayacak çünkü kesinlikle böyle bir şey olmamıştır. allah Teala körü körüne taklidi ve çirkin taasubu kötülemiş ve yasaklamıştır. Taklit Allah'ın indirdiğinden yüz çevirmek, babalarla ve alimlerle yetinerek ona iltifat etmemek ve şahısların görüşleriyle yetinip Allah'ın indirdiğine ihtiyaç duymamak şeklinde olursa haramdır. Pek çok Kur'an ayetinde Buna işaret edilmiştir. Maide suresinin 104. ayetinde şöyle buyrulur. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Rasule gelin denildiği vakit babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iselerde mi? Bakara suresinin 170. ayetinde onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler? Saffat 69-70. ayetinde de Kuşkusuz onlar atalarını delalette buldular da peşlerinden koşup gittiler buyrulur. Burada bu ayetlerin Allah'a nankörlük edip putlara tapma konusunda atalarını taklit eden kafirler hakkında indiği dolayısıyla taklitçiler hakkında bu ayetlerin uygulanamayacağı şeklinde bir şüphe akla gelebilir. Bu şüpheye Büyük alim Müfessir Muhammed Emin Eşşankıtı şöyle cevap vermiştir. Alimler taklidin batıl oluşunu bu ayetlerle delillendirdiler. Onların kafirliği bu ayetleri taklit konusunda delil olarak kullanmaya engel değildir. Çünkü benzetme iki taraftan birini küfrü ile diğer tarafın imanı arasında vaki olmadı. Sadece iki taklit arasında taklit edilenin delilsiz olarak taklit edilmesi hakkında vaki oldu. Nitekim eğer... Bir adam bir adamı taklit eder de kafir olursa başka birisi de adamı taklit eder de günahkar olursa başka bir adam da bir adamın dünyası ile ilgili bir konuda taklit eder de yanılırsa bunların hepsi delilsiz taklitten dolayı ayıplanır. Çünkü bunların hepsi de günah yönünden farklı olsa da birbirine benzeyen taklitlerdir. Evet onlar atalarını körü körüne taklit ettiler Allah'ın hidayetini reddettiler. Ve biz sizinle gönderilen hidayeti inkar edenleriz dediler. Allah azze ve celle onları şu şekilde vasıplıyor. Enfal 22. ayeti Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Yine Enbiya suresinin 52-53. ayetlerinde Şu karşına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor? Dediler ki biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. Doğrusu siz de babalarınız da Açık bir sapıklık içindesiniz. Sonra allah Teala şu ayetinde onların kıyamet günündeki durumlarını anlatıyor. Bakara 166-167 İşte o zaman kendilerine uylup arkalarından gidenler uyanlardan hızla uzaklaşırlar. O anda her iki tarafta azabı görmüş, nihayet aralarındaki bağ kopup parçalanmıştır. Kötülere uyanlar şöyle derler.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 Keşke Allah'a itaat etseydik. peygamberi de itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz biz efendilerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan çıkardılar der, dediler derler. Ahzab 66 67. ayettir. Allah Teala ehli kitabı Allah'tan kendilerine hakikat geldikten sonra alimlerine itaatlerinde ve haram helal konusunda onları taklitlerinden dolayı kötüleyerek şöyle buyurmuştur. Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rab edindiler. TB 31. ayet. Yüce sahabi Huzeyfetül İbnül Yemani radiyallahu anh, bu ayet-i kerime hakkında kendisine sorulan soruya şöyle cevap veriyor. Onlar bilginlerine ve rahiplerine ibadet mi ediyorlar demişlerdi. O da hayır fakat bilgin ve rahipler haramı onlar için helal kılıyorlar. Onlar da helal sayıyorlar. Helali onlar haram kılıyorlar. Onlar da bunu haram kabul ediyorlardı. Taberi tefsirinde ve İbni Ebi Hatim'in tefsirinde gelmiştir bu rivayet. Allahu Teala şer'i delilin ortaya çıkmasından sonra taklidi haram kıldı ve kendisinden indirilene uyulmasını emretti. Başkasına uyulmasını yasakladı. Araf suresi 3. ayetini tekrar hatırlayalım. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka velilerin peşinden gitmeyin. Ne kadar da az üüt alıyorsunuz. Allahü Teala dini meselelerde ihtilaf edildiğinde Kitaba ve sünnete müracaat etmemizi emrederek şöyle buyurmuştur. Eğer herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürünüz. Nisa 59. Allahü Teala çağrıldıkları zaman Allah'a ve Resulüne müracaat etmekten yüz çevrenleri kınayarak şöyle buyurmuştur. Nisa 61. ayet. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Rasule gelin onlara başvurun denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştığını görürsün. Selef alimleri ve müştehit imamların hepsi taklidi yasakladılar. Çünkü taklit zayıflamanın ve Müslümanlar arasında çekişmenin sebeplerinden biridir. Hayır ve iyilik birlikte ittibada anlaşmazlık durumunda Allah'ın ve Resul'ün sözüne müracaattadır. Bu sebeple biz sahabe-i kiramın işlerinden hiç kimseyi bütün meselelerde aynen taklit ettiklerini bulamayız, göremeyiz. Allah rahmet eylesin dört mezhebin imamı da kendi görüşlerinde taassup göstermemişlerdir. Aksine onlar bir hadis gördüklerinde kendi görüşlerini terk ederlerdi ve delillerini bilmeksizin başkalarının kendilerini taklit etmesini yasaklarlardı. Çünkü onlar İslam'ın maksatlarını bilen din ve hidayet önderleridirler. Taassup onlara yakışmaz. Çünkü iştihat ancak ilimden büyük bir nasibe erişenlerin nail olduğu yüksek bir mertebedir. İlim ehli ve sahibi için bir şereftir. Onlardan taassubu engeller, bu şeref onları ilimden apaçık hakikate çıkartır, Allah katındaki derecelerini yükseltir ve onlar bununla dünya ve ahiret saadetine nail olurlar. Bu sebeple bütün ehli sünnet imamları, dört mezhep imamı da dahil olmak üzere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılırlardı ve sünnete aykırı bütün görüşleri reddederlerdi. Hepsi de taklidin men edilmesi, yasaklanması üzerinde ittifak etmişlerdir. Kötü taklidin menedilmesi konusunda onların bazı sözlerini zikretmemiz faydalı olacaktır. Fakih sahabi Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor. Hiç kimse dininde başka bir kimseyi taklid etmesin. Çünkü eğer o iman ederse o da iman eder, küfre giderse o da küfre küfre gitmiş olur. Ebu Nuhayn Hilyetül Evliya'da Hatibül Bağdadi El Fakih Vel Mütefekkih kitabında rivayet ediyor bunu. Diğer bir sözünde ya alim ol veya öğrenci ol. Bu ikisi arasında taklitçi, asalak birisi olma diyor. Başka bir ifadesinde. Cahiliye döneminde biz bir kimseye yemeğe çağrılır da başkası da onunla giderse onu asalak sayardık. Yani imme'a kelimesini kullanıyor. O imme'a bugün sizin içinizde dinini insanları taklit ederek alan kişidir diyor. Bunda i̇bn Abdülber camiul beyanil ilim. Kitabında rivayet e, etmiştir. İslam ümmetinin büyük alimi Abdullah bin Abbas radiyallahu şöyle diyor. Alimin tökezlemelerinden dolayı onun peşinden gidenlerin vay haline. Bu nasıl bir şey denildi? Abdullah bin Abbas radiyallahu şöyle cevap verdi. Alim kendi görüşüne dayanarak bir şey söyler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sünnetini kendisinden daha iyi bilen birisini bulunca bu görüşünü terk eder. Halbuki ona tabi olanlar geçip gitmişlerdir. Yani ona takip olanlar, ta, onu, ıı, taklit edenler ıı, bu görüşlerinde, hatalı görüşünde devam ederler. Süfyan bin Uyeyn'e şöyle dedi. Rabia başı örtülü halde yan tarafına uzanmış ağlıyordu. Ona niye ağlıyorsun diye soruldu. Şöyle dedi. Beni ağlatan açık rıya gizli şehvettir. İnsanlar alimlerin yanında annelerinin kucağındaki çocuklar gibidirler. Onlar neyi yasaklarlarsa ondan vazgeçirler. Neyi emrederlerse onu yerine getirirler. Yani bu duruma ağladığını beyan ediyor. Abdullah bin Muhammed el Mu'tes şunu söylüyor. Güdülen hayvanla taklit eden insan arasında hiç fark yoktur. Müfessir tabi Mücahit bin Cebir şöyle dedi. Allah'ın kullarından kim olursa olsun onun sözü alınır da terk edilir de. Sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Yani onun bütün sözleri alınmak zorundadır. Bu meseleyi Dört mezhep imamının konu ile ilgili görüşleriyle bitirelim. Çünkü onların yolu tektir. O da delile tabi olmak, taklitten sakındırmaktır. İmam Ebu Hanife Rahmeullah şöyle demiştir. Hadis sayı olunca o benim de mezhebimdir. Yine nereden aldığımı bilmediği müddetçe bir kimsenin benim sözümü alması helal değildir diyor. Bunu bu her iki sözü de i̇bn Abid'in haşiyesinde Salih-el Füllani İhazul Himemi Ull-Lebsar kitabında Naklediyor. Yine Füllani'nin e, kitabından naklettiği, delilimi bilmeyen bir kimsenin benim sözümle fetva vermesi haramdır. Ve benim kitaplarımdan fetva veren bir kimsenin bunu benim nereden alıp söylediğimi bilmedikçe fetva vermesi helal değildir diyor. Elbani Sıfatı nebi de Nebi'de naklediyor. Ebu Hanife şöyle demiş, şüphesiz biz insanız bugün bir söz söyleriz yarın ondan dönebiliriz. Yine Ebu Yusuf'a hitaben, sana ne oluyor ey Yakup? Benden bir şey içtin her şeyi yazma. Benden her işittiğin şeyi yazma. Çünkü bugün bir görüşlü olurum, ertesi gün bırakabilirim. i̇haz geçen başka bir rivayette. Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen habere aykırı bir söz söylediğim zaman benim sözümü terk ediniz. İbn-i Abdilber'in El İntika kitabında şöyle dediği geçerine Ebu Hanife'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen her şey benim başım gözüm üstünedir. Onun asabından gelen şeyleri seçerek alırım ve onların sözlerinden dışarı çıkmam. İmam Malik bin Enes rahimullah şöyle diyor yine. Diğer Malik-i imamı kabul edilen büyük halim. Ben insanım. Hata da edebilirim. İsabetle hitap edebilirim. İsabetle edebilirim. O halde kitap ve sünnete uygun olan her şeyi alın ve sünnete uygun olmayan her şeyi de terk edin. İbn-i Abdilber nakletmiştir bunu. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kim olursa olsun onun sözü alınır da terk edilebilir de. Sadece Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem bundan müstesnadır demiştir yine. İkazul Himem'de İmam Malik'in şöyle dediği nakledilir. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti artık din tamamlanmıştır. O halde peygamberden gelen haberlere uymak gerekir. Yani şahsi görüşe uyulmaması gerekir. Hatibül Bağdadi'nin El-Fakih ve Mütefekki mütefekkih isimli kitabındaki rivayetinde Bir toplulukta peygamberden gelen haberler az olduğu müddetçe o toplumda hevalar yani kafadan ahkam kesmeler çoğalır. Alimler azaldığı zaman insanların içerisinde cehalet ve yobazlık ortaya çıkar. İbn Abdilber'in rivayetinde İnsanlar arasında egemen olan iki hüküm vardır. Allah'ın kitabında olan hüküm ve sünnetin hükmetli hüküm. Bu vacip hükümdür ve bu doğrudur. Alimin kendi rei ile, şahsi görüşü ile iştihad ettiği hüküm umulur ki muvaffak olur. Yani isabet eder. Üçüncüsü zorlama hükümdür. Doğru olan şey onun muvaffak olmamasıdır. Yani... E Hakka isabet etmesi çok zordur. Kitap ve sünnetin e, hükmü değilse o mesele hakka isabet etmesi çok zordur diyor. İmam Şafii'den nakledilenlere geçelim. İmam Şafi Allah rahmet eylesin şunları söylüyor. Benim görüşüme aykırı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisçilerce sahih kabul edilen bir hadisin bulunduğu her meselede ben hayatımda da ölümümden sonra da o hadisin hükmüne dönerim. Ebu Nuaym rivayet etmiştir bunu. Onu benden işitmemiş olsanız bile peygamberden gelen her hadis benim görüşümdür. i̇bn Bir Hatim Adab-ı Şafi kitabında Zeheb-i Siyer-i alâb bunu. Ben ne söylersem söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden benim sözüme aykırı olarak sayıh yoldan gelen bir hadis daha evladır. Beni taklid etmeyin diyor. Yine i̇bn Bir Hatim Ebu Naim ve Beyhakir etmiştir bunu. Hiç kimse yoktur ki onun aleyhine peygamberden bir sünnet geçsin de ondan uzak kalsın. O halde ben ne söylersem söyleyeyim, hangi hükmü koyarsam koyayım, şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden benim söylediğim şeyin aksine bir rivayet olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği söz benim de sözümdür diyor. Beyhaki Menakbü Şafii'de, Füllani'de, İhazul Himem'de nakletmiştir bunu. Bütün Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir sünneti gören bir kimsenin ''Başka birisinin sözü sebebiyle o sünneti terk etmesinin helal olmadığında icma etmişlerdir.'' diyor İmam Şafii. Bunu da İkazül Himem'de ve İbnül Kayyım'ın e, İlamül Muakki'inde rivayet edildiğini görüyoruz. Yine Himem, İkazül Himem'de İlamül Muakki'inde ve Zeheb'in Siyer-i Alam'ın nübelasında nakledilen bir rivayette benim kitabımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir şey bulduğunuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini alınız benim söylediğini bırakınız diyor. Hadis sayı olduğu zaman o benim mezhebimdir sözünü Nevevi el-Mecmuda de Ekazül Himem'de nakletmiştir. Yine e, adı geçen bu eserlerde gelen nakillerde İmam Şafii'nin şöyle söylediği e, rivayet olmuştur. Ona aykırı sahih bir hadis olduğu halde benim bir söz söylediğimi gördüğünüz zaman biliniz ki benim aklım gitmiştir. Bir adam İmam Şafii'ye bir mesele hakkında soru sordu. Şafii bu mesele hakkında peygamber sallallahu aleyhi şöyle söyledi dedi. Adam Şafi'ye "Sen de mi böyle söylersin ya Ebu Abdullah?" diye sorunca Şafii şu cevap verdi. "Sen beni müşrik mi zannediyorsun? Yoksa benim de zünnar mı görüyorsun? Yoksa kiliseden mi çıktığını gördün?" Tabii ki bunu alacağım. Tabii ki bunu alacağım. Tabii ki bunu alacağım. Bu bütün Müslümanların üzerine farzdır dedi. Evet. Ebu Şame El Makdi diyor ki. Hayret onlardan yani Şafii'ye taasup gösterenlerden başka bir meselede başka bir ibare sebebiyle Şafii'nin ibaresine muhalefeti caiz görüp de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi sebebiyle Şafii'ye muhalefeti caiz görmeyen kimseler var. Halbuki Şafii bu konuda onlara izin verdi. Yine... E bunu Müemmel, El Müemmel isimli e, Risalesi'nde söylüyor. Aynı eserinde şöyle diyor. Son dönemde Şafii mezhebi üzerine iki alimin yazdığı kitaplar meşhur oldu. Ebu İshak şirazi ve Ebu Hamid El Gazali. İnsanlar hep bunların kitaplarıyla meşgul olmaya başladılar. Bunların fanatik taraftarları çoğaldı. Hatta kendisini çok bilgili görenler onların ibarelerini kitap ve sünnetin ibareleri gibi görmeye başladılar. Mezheplerinin diğer imamlarından Onlara aykırı ibareler bulunsa bile onların dışına çıkmayı uygun görmediler ve diğerlerine iltifat etmediler diyor. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle söylemiştir. Beni taklit etme, Malik, Şafii, Evzai ve Sevriyi de taklit etme. Onların aldığı yerden sen de al diyor. Füllani İhazul Himem'de İbn-i Kayyum İlam'ın naklediyor bunu. Ee, Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü ve Ebu Hanife'nin görüşü hepsi görüştür. Bana göre hepsi de aynıdır. Delil ancak nakledilen hadislerdedir diyor yine İmam Ahmet. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini reddederse o uçurumun kenarındadır demiştir yine. Kişinin dinini başkalarından taklit etmesi fıkhının, ilim ve anlayışının azlığındandır. Diğer bir sözünde ittiba kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve ashabından gelen şeylere tabi olmasıdır. Sonra o tabiinden sonra muhayyerdir. Yani tabiinden sonrakilerden, onu sonraki halimlerden dilediğinin görüşünü alır. Yani kitap ve sünnete uygun olanlarınkini alır. Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmak ve onu atmak husunda selef alimlerin sözleri ve tavsiyeleri pek çoktur. Çünkü onlar Allah Teala'nın şu sözünü çok iyi anlıyorlardı. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Bu sebeple biz onların taraftarlarından ve öğrencilerinin pek çoğunun onların sayı sünnete muhalif sözlerini terk etmede, onların tavsiyelerine tavsiyelerine uyduklarını ve şöyle dediklerini görürüz. Bu bizim imamımızın mesebidir mezhebi metodudur. Şayet bu sünnet ona ulaşsaydı aynısını söyler ve onunla amel ederdi. Allah onları İslam'a ve Müslümanlara hizmetlerinden dolayı iyilikle mükafatlandırsın. Bizi ve onları ebediyet yurdunda Allah'ın huzurunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile bir araya getirsin. Bu Allah'a zor değildir. İkinci sebep tam olarak anlamadan ayet ve hadislerin bir kısmını alıp bir kısmını almamak. İslam toplumunda bidat tevessülün yayılmasına yol açan sebeplerden birisi de ayetlerin ve hadislerin bir kısmını alıp bir kısmını almamak ve diğerlerine bakmadan, incelemeden aldığı hadislerle istidlal etmek sadece onlara bakarak hüküm çıkarmaktır. Halbuki bu deliller onların kastettikleri şeye delalet etmez, onların görüşlerini desteklemez ve bu delillerde onların görüşlerine da dair değil bir açıklık, ufak bir ima bile yoktur. Üstelik onlar selefi salih alimlerinden bunlarla ilgili bize nakledilen sahih, doğru tefsiri de anlamamışlardır. Veya onlar bunlar gerçekten uzak bir teville tevil etmişlerdir. Geçmiş alimlerden, ilk üç nesilden, dört mezhep imamından ve onlara güzel bir şekilde uyanlardan hiç kimse de daha önce böyle bir yanlış anlayışa kapılmamışlardır. Bu ayet ve hadislerden bazıları şu şekilde. E, yasaklanmış tevessül hakkında delil olarak kullandıkları ayetler mesela... Birisi Maide suresi 35. ayeti Ey iman edenler Allah'tan korkun, ona yaklaşmayan vesile arayın ve yolunda cihad edin ki korkuluşa eresiniz. Yaratılmış varlıkların zatlarıyla tevessülün cevazına delil getirdikleri zaman bu ayeti ileri sürerler. Allah vesileye sarılın diye emrediyor derler. Bu bir yanılgıdır çünkü ayeti kerime ehl-i sünnet ve cemaat nazarındaki sahih tevessülün ispatında delildir. Bu da ayetteki vesile kelimesinde önce ve sonra geçen iman, takva ve Allah yolunda cihat gibi salih amellerdir. Bu konuda ehl-i sünnet arasında ihtilaf yoktur. Ancak onlarla muhalifleri arasındaki ihtilaf, yaratılmışların zatlarıyla tevessülün meşrulluğu konusunda bu ayetin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı noktasındadır. Bu ayette onların söyledikleri şeye açık veya dolaylı herhangi bir işaret yoktur. Ayet-i Kerime'deki vesile ile kastedilen şey Allah Teala'ya itaatle ve onun razı olduğu amelle yaklaşmaktır. Elli sünnet vel cemaat müfessirleri arasında bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. İbn Cerir et Taberi bu ayet tefsirinde şunları söyler. Allah Teala bu ayette şunu kastediyor. Ey haber verdiği, sevap vadettiği ve ceza ile korkuttuğu konularda Allah'ı tasdik edenler, Allah'tan korkun. Diyor ki size emrettiği, size yasakladığı şeylerde ona itaat ederek icabet edin. Rabbinizi ve peygamberinizi, tasdikiniz ve imanınızı salih amellerinizle ispat edin ve ona yaklaşmaya vesile arayın. Yani onun razı olduğu amelle ona yakın olmaya çalışın. Vesile şu sözü söyleyenin yaptığı iştir. Filan kişiye şöyle şöyle tevessül ettim yani ona şöyle şöyle yaklaştım demektir i̇bn Cerir taberi daha sonra ilim adamlarının sözlerini senetleriyle birlikte sıralar ve şöyle der. Ebu Vail'den ona yaklaşmaya vesile arayın ayet hakkında şu söz rivayet edildi. Dedi ki amellerde yakınlık arayın demektir. Ataya göre vesile yakınlık demektir. Süddi'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Vesile istemek ve yaklaşmak demektir. Katade'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yani ona itaat ederek ve razı olduğu amellerle yaklaşın. Mucahid'den şöyle dedi rivayet edilmiştir. Vesile Allah'a yakınlık demektir. Hasan ve Abdullah'tan da İbn Kesir de vesilenin yakınlık anlamına geldiği rivayet edilmiştir. İbn Zeyd'den şöyle dedi nakledilmiştir. Vesile muhabbettir. Allah'a sevginizi gösterin demektir. İbn Zeyd bunu dedikten sonra şu ayeti okudu. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine vesile ararlar. İsra suresi 57. ayetini delil getirmiştir. Büyük alim müfessir Şahabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah Teala kendisine ve Resulüne harp açanların cezasını ve cinayetlerinin büyüklüğünü zikrettiği ve bunlar arasında tevbe edenlerin Allah tarafından bağışlanacağına işaret ettiği zaman müminlere de yapacakları ve terk edecekleri her şeyde Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmalarını emretti. Savaş ve bozgunculuk, sakınmalara gereken masiyetler cümlesindendir. Tevbe, istiğfar ve bozgunculuğu önlemek de yapacakları taatler cümlesindendir. Ona yaklaşmaya yol arayın yani onun sevabını ve yakınlığını kazanmaya yol arayın. Vesile, fe ile kalıbında bir kelimedir. İtaatlerde bulunmak ve masiyetleri terk etmekle kendisiyle Allah'a tevsil edilen ve yaklaşılan şeyler manasına gelir. Bazı insanlar bu ayet-i ile salihlerle yardım istemenin, onları Allah'la kullar arasında vesile kılmanın ve Allah'ım bize şunu, şunu vermen için sana filan kişiyle yemin ediyoruz demenin meşruluğuna delil getirdiler. Onlardan bazıları da Allah'ın kullarından ölü veya orada hazır bulunmayanlar için ''Ey filan zat bana şöyle şöyle rızık vermenin için Allah'a dua et'' diyorlar. Bunun vesile aramak cinsinden bir şey olduğunu iddia ediyorlar ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Çaresiz kaldığınız zaman kabirdekilere müracaat edin veya onlardan yardım isteyin. Bütün bunların gerçekle hiçbir alakası yoktur. Bu makamda söylenecek doğru söz şudur. Yaratılandan yardım istemek, ondan dua talebi anlamında onu vesile kılmak, şayet istenilen kişi hayatta ise bunun caizliğinde şüphe yoktur. Bunun caiz oluşu, onun isteyen kişiden daha faziletli oluşuna bağlı değildir. Hatta faziletli olan bir kimse faziletçe daha alt seviyede bulunan birisinden de dua talebinde bulunabilir. Sayıvi olarak rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden umre yapmak için izin istediği zaman Ömer radıyallahu an şöyle demişti ona. Kardeşim duandan bizi de unutma. Allah Resulü Ömer radıyallahu an diyor. Ayrıca Ömer'e Veysel Karani'den kendisi için istiğfar etmesini emretmiştir. Halbuki Ömer radıyallahu an sahabe bu ümmetin en faziletlilerinden olduğu beyan edilen birisi cennette müjdelenmiş. eee birisi vesel Karani Rahimullah ise tabiinden birisi. Ondan kendisi için bağışlanma dilemesini, Allah'tan istifar dilemesini tavsiye ediyor Allah Resulü. Ümmetine de kendisi için vesileyi istemelerini ve kendisine salavat getirmelerini emretmiştir. Mesela ezan bitince ne diyor? Benim için vesileyi isteyin diyor. Makam Mahmud'u isteyin diyor. Hani ezan duası vardır ya. Orada vesileyi istemememizi emrediyor. Bu Kendisi için dua etmemizi istiyor yani. Halbuki Allah Resulü ümmetinden daha fazla etti. Bütün insanlardan daha fazla etti. Kendisinden talepte bulunulan kişi ölmüş ise veya orada hazır değilse bunun caiz olmadığında ve seleften hiç kimsenin işlemediği bir bidat olduğunda hiçbir alemin şüphesi yoktur. Allah rahmet eylesin. alusi daha sonra alimlerden ve müştehit imamlardan bidat tevesülün men edilmesi konusunda nakiller yapar. Tevesül meselesini etraflıca açıklamak için uzun uzun e, nefes tüketmiş, meşru ve gayrı meşru tevessülleri beyan etmiştir. Muhaliflere e, bolca cevap vermiş, onların kusurlarını, yanlışlarını ortaya koymuş. Kitap sünnet ve selef-sâlihîn'in uygulamasından delillerini koyarak onların şüphelerini birer birer çürütmüştür. Daha fazla bilgi için onun tefsirine müracaat edilmesi lazım. Maalesef şu anda Türkçe tercüme edilmiş değil. Arapça olarak mevcut Ruhul Maani kitabı. Şam'ın büyük alimi Muhammed Cemalettin El Kasimi bu ayet kerimenin tefsirinde şöyle diyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ona yaklaşmaya vesile arayın. Vesile yakınlık demektir. İbn Abbas, Mücahit, Ebu Vail, El Hasan, Hasan el Basri bak Sufilerin kendinin nispet ettikleri zat. Zeyd, Ata, Es-Sevri ve daha pek çok kişi bunu böyle tefsir ettiler. Katade dedi ki yani Allah'a itaat ederek ve razı olduğu ameller işleyerek yaklaşın demektir. İbn-i şu ayeti okudu. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine vesile ararlar. Yani İsrail 7. ayetini de getiriyor. i̇bn Kesir dedi ki bu alimlerin söylediği hep budur. Bu konuda müfessirler arasında ihtilaf yoktur. Daha sonra şöyle demiştir. Uyarı... Tembih. Vesilenin tefsiri konusunda zikrettiğimiz şeyler itimat edilen bir tefsirdir. Takıyüddin İbn-i Teymiye kitab tevessülde bu konuda öyle bir açıklama yapmıştır ki artık söylenecek söz bırakmamıştır. Biz ondan bir bölüm nakletmeyi uygun gördük. Çünkü, çünkü tefsir ilminde araştırma yapan bir kimse onu görmezlikten gelemez. Türkçe tevessül adı altında e, tercüme edilmiştir. Bahsedilen bu kaydetülceliyle fit tevessül vel vesile kitabı i̇bn Temiye'nin. E, ayrıca i̇bn Teymiyye Tevmiye Külliyatı'nın birinci cildinde yer alır. E, okumanızı tavsiye ederim. Tevessül konusunda şüphesi olanların ortaya koyduğu bütün delilleri birer birer ele alarak reddediyor. E, ben de Tevhid ve Tevessül isimli eserimdi. E, sonrakiler yani i̇bn Teymiyyeden sonrakiler ve Elbani'den sonrakiler tarafından ortaya konulan bazı şüphelerin e, reddine dair bazı eklemeler yaptım. Bu e, bu konuda İbn Temiyye'nin kitabı gerçekten etraflı ve delilleriyle zikredilmiş. Sonra oradan meşru ve gayri meşru vesleyi şer'i delilleriyle açıklayan aklı naklediyor İbn Kesir. Büyük alim, usulcü, müfessir Muhammed Emin İbn Muhammed el-Muhtar eş-Şankti El bu ayetin tefsirinde şöyle diyor bil ki alimlerin çoğununa göre burada vesile ile kastedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeye uygun bir şekilde ve Allah'a samimi bir bağlılık içinde ihlasla onun emirlerine uyarak yasaklarından sakınarak Allah'a yaklaşmaktır. Çünkü Allah'ın rızasına ulaştıran ve onun katındaki dünya ve ahiret iyiline sadetine kavuşturan tek yol budur. Vesile'nin aslı bir şeye yaklaştıran ve ona ulaştıran yoldur. Bu da alimlerin icma ile Salih ameldir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın dışında Allah'a yaklaştıracak bir vesile herhangi bir yol yoktur. Buna göre vesileden kast edilen manayı açıklayan pek çok ayet vardır. Mesela bunlardan bazıları şunlardır. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Haşir 7. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Alimran 31. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Nur 54. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetine göre vesile ile kastedilen hacettir, ihtiyaçtır. Nafi el Ezraka Araplar bu kelimeyi tanırlar mı, bilirler mi diye sorunca Nafi ona Antaren'in şu beytini okudu. Erkeklerin sana ihtiyacı, yani vesile vardır. Seni alırlarsa sürmelenir, kınalanırsın. Beyitteki ihtiyaç vesile ile ifade edilmiştir. İbn Abbas'tan gelen bu rivayete göre ona vesile arayın ayetinin anlamı İhtiyacınızı Allah'tan isteyin demektir. Çünkü bu ihtiyaçları vermeye sadece onun gücü yeter. bu suresi 17. ayetinde Bilmelisiniz ki Allah'ın yanı sıra taptıklarınız Atma, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Allah'ın lütfunu isteyin. Nisa 32. ayetine Vesile kelimesinin gerçek manası alimlerin genelinden ulaşmış oldukları manadır ki ibadetlerde peygamberin getirdiği şekle uygun olarak ihlasla Allah'a yaklaşmak demektir. i̇bn Abbas'ın tefsiri de bu mananın içinde vardır. Çünkü ihtiyaçların giderilmesi için Allah'a yalvarmak, yakarmak da onun rızasına ve rahmetine kavuşmaya vesile olan en büyük ibadet türlerinden biridir. Evet, cahillerin peşinden giden tasavvuf iddiasındaki sapıkların pek çoğunun ayetteki vesileden kendisiyle Rabbi arasında aracı olan şeyhin kastedildiğini iddia etmesi, cehalet, körlük ve apaçık bir sapıklık içinde yolunu kaybetmek demektir. Allah'ın kitabıyla oynamaktır ve kafirlerin küfrünün temelini teşkil eden Allah'ı bırakıp vasıtalar edinmektir. Nitekim şu ayetlerde allah Teala onların bu durumunu açıklar. Zümer suresi 3. ayet Allah'tan başka veliler edinenler biz bunlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Yunus suresi 18. ayet Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne fayda veremeyecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah adına bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Haşa! O onların ortak koşuluklarından uzak ve yücedir. Her mükellefin bilmesi gerekir ki Allah'ın rızasına, cennetine ve rahmetine ulaştıran yol, onun Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Onun izinden gitmektir. Kim bundan saparsa doğru yoldan sapmış olur. Nisa suresi 123. ayetinde, ne sizin kuruntularınız ne de 50 kitabın kuruntuları gerçektir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür buyurmuştur. Evet, vesile kelimesinin tefsiri budur. Şu ayet kerimedeki anlam da budur. Onların yalvardıkları bu varlıklar da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. İsrail 7. ayet. Burada vesileyle kast edilen şey peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için Allah'tan istememizi emrettiği ve Allah'ın ona vereceğini umduğumuz cennetteki makam değildir. Çünkü o manadaki bir vesile sadece bir kula verilecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o kulun kendisi olacağını ümit etmektedir. Büyük alim i̇bn Kesir bu ayetin tefsirinde müfessirlerin bu mana üzerinde ittifak ettiklerini naklederek şöyle diyor. allah Teala mümin kullarına takvayı emrederek buyuruyor. Takva ona itaatle bir arada olursa onun haramlarından kaçınmak ve yasakları terk etmek de kastedilmiş olur. Bundan sonra allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ona vesileye arayın. Sühyan-ı Sevri Talha'dan, o atadan, o da i̇bn Abbas radiyallahu anh'a naklederek şöyle dedi. Vesile yakınlık demektir. Mücahid, Ebu Vail, Katade, Abdullah bin Kesir, Süddi, İbn-i daha pek çok kişi böyle dedi. Katade yani Allah'a itaatle ve onun razı olduğu amelle yaklaşın. i̇bn Zeyd de e, belirttiğimiz gibi İsra Suresi 56-57. ayetlerini delil getirmiştir. Evet. Alimlerin söyledikleri e, bundan ibarettir. Bu konuda müfessirler arasında bir itiraf yoktur. Ancak sonraki dönem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 Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Bu ayet-i vesile de maide 35'te geçtiği gibi salih amellerle mutlak itaatle, korku ve ümit arasındaki ibadetle Allah'a yaklaşmaktır. Allah Teala bu ayette Allah'ın hakkını kulları için sarf ederek salih kişiler hakkında aşırı giden kimselere şöyle söylerek hitap ediyor. Allah'ı bırakıp da kendilerine dua ettiğiniz bu kişiler de sizin gibi kullardır. Değil başkalarına kendilerine bile fayda veremezler ve zararı def edemezler. Bilakis onlar meşru bir şekilde Allah'a yaklaşır, rahmetini umar, azabından korkarlar. Onun azabından sadece hüsranda olanlar emin olduklarını zannederler. Allah'tan başkasından yardım ve imdat istemenin mübahlığına bu ve diğer ayetlerle delil getirmeye gelince bu, kelimenin tam anlamıyla Allah kelamının anlamını çarpıtmaktır. Çünkü Allah Teala'nın bize emrettiği vesile, razı olduğu salih amele, O'na yaklaşmayı, bu salih amellerle Allah'a yaklaşmayı istemektir. Anlayışlarına, inançlarındaki itidale ve ümmetin kendileri üzerindeki ittifakına güvenilen müfessirler arasında bu tefsirde herhangi bir itilaf yoktur. Taberi Allah rahmet eylesin bu ayetin tefsirinde şöyle söylüyor. Allah Teala Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyor. Ey Muhammed! Allah'ı bırakıp da yaratıklarına ibadet eden kavminin müşriklerine de ki, Ey kavmim! Başınızda bir zarar geldiğinde, başınıza bir zarar geldiğinde Allah'ı bırakıp da Rab ve ilah olduklarını zannettiklerinize yalvarın. Bakın bakalım sizden bu zararı defedebilecekler mi? Veya sizden başkasına çevirebilecekler mi? Onlara siz ilah olarak yalvarıyorsunuz. Halbuki onların buna güçleri yetmez ve ellerinden bir şey gelmez. Buna ancak onların yaratıcılarının gücü yeter. Denildi ki, Peygamberin bu sözü kendilerine söylemesi emredilen kimseler meleklere, Uzeyr'e ve İsa'ya tapıyorlardı. Bazıları da cinlerden bir topla ibadet ediyordu. Allah Teala buyurur ki bu müşriklerin Rab olarak yalvardıkları bu varlıklar Rablerine vesile arıyorlar. Yani Rabler, Rabler olarak kendilerine yalvarılanlar da Rablerine yakın olmak için çalışırlar. Çünkü onlar Allah'a iman eden kimselerdir. Allah'a ortak koşanlar Allah'ı bırakıp onlara ibadet ediyorlar. Salih amelleriyle ve Allah'a ibadetindeki çabasıyla Allah'a en yakın olanlardan Rablerine yaklaşmak için vesile ararlar. Bu fiilleriyle onun rahmetini umarlar ve onun emrine muhalefetlerinden dolayı onun azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Diğer müfessirler de bizim bu konuda söylediklerimize benzer şeyler söylemişlerdir. Ancak onlar müşriklerin yalvardıkları varlıkların... Kimliği konusunda itiraf ettiler. Bazıları bunların cinlerden bir topluluk olduğunu söylerler. Şevkani bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Bu ayet meleklerin suretleri diye heykellere tapan müşrikler topluluğuna ve İsa, Meryem ve Üzer'in ilah olduğunu söyleyen ehl-kitap topluluğuna bir cevaptır. Allah Teala peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onlara şöyle söylemesini emretmiştir. Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını ileri sürdüklerinize yalvarın. Denildi ki ileri sürdükleriniz ifadesiyle cinlerden bir topluluk kastedildi. Onlara göre bunlar Araplardan bir grup insanlardır. Ancak ayet bizim zikrettiğimiz şeyi Allah'ın şu sözüyle tasdik etti. Onlar Rablerine yakınlaşmak için vesile ararlar. Bu ifadeyle cansız varlıkların kastedilmesi doğru değildir. ''Onlar sizin sıkıntınızı uzaklaştıramazlar.'' Yani buna güçleri yetmez. Gerçek mabut, sıkıntıyı giderebilen ve onu bir halden diğer hale bir yerden başka bir yere değiştirebilendir. Onların ilah olduğunu ileri sürdükleri bu varlıkların ilah olmadığı kesindir. Sonra allah Teala onların menfaatleri celbetme ve zararı def de Allah'a şiddetle muhtaç olduklarını beyan ederek iktidarsızlıklarına vurgu yapa, yapıyor ve şöyle buyuruyor. ''Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine vesile ararlar.'' Vesile arayanların alt seviyede olduklarında ihtilaf yoktur. Vesile, itaat ve ibadetle yakınlık demektir. Yani Rablerine onlar yakınlaştıracak şeyi aramakta Allah'a yalvarırlar. Rableri kelimesindeki zamir, ibadet edilenler veya ibadet edenlere gider. Hangisi daha yakındır? Müpteda ve haberdir. Zeccaş dedi ki, bunun manası... Bir vesile ile Allah'a daha yakın olan demektir. Yani salih amelle Allah'a yaklaşanı bunun yani ayette geçen ey eyvühüm kelimesinin yeptegun dedikleri zamirden. Yani onlar ararlar ifadesindeki onlar zamirinden bedel olması da caizdir. O zaman mana şöyle olur. Allah'a en yakın olanlar da Allah'a yaklaşmak için vesile ararlar. Hal böyle olunca daha aşağı derecedekiler nasıl aramasın? Denildi ki, yepteğune kelimesi hırslanırlar anlamını içerir. Yani itaat ve ibadetle Allah'a daha yakın olmak için hırslanırlar. Evet, Muhammed Emin Şen de şöyle diyor. allah Teala bu ayet-i kerimede kafirlerin Allah'ı bırakıp da kendilerini Allah'a yaklaştıracağını ve Allah katında kendilerine şefaatçi olacağını ileri sürdükleri mabutların ibadet edenlerinden zararı uzaklaştıramayacaklarını yani hoşa gitmeyen şeyi onlardan gideremeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini yani bir insandan başka bir insana aktaramayacaklarını veya hastalığı sağlığa, fakirliği zenginliğe, kıtlığı bolluğa bunun gibi şeylere çeviremeyeceklerini beyan etmektedir. Daha sonra Allah Teala ayette kafirlerin Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleri mabutların Allah'a itaat ederek ona yaklaştıklarını ve ona yaklaşmak için vesile aradıklarını yani onun rızasını kazanmaya ve ona itaat ederek katındaki sevaba nail olmaya yol aradıklarını beyan etti. O halde size gereken de onlar gibi olmaktır. Bu ayete kerimede beyan ettiğim Allah'tan başka her mabudun kendisine ibadet edene bir yararının olmayacağı ve ondan başka her mabudun Allah'a muhtaç olduğu şeklindeki bu manaya ve daha önce Maide suresinde verdiği manaya göre vesile ile şey salih amel ile Allah'a yaklaşmaktır diyor meşru tevessül konusunda onların ile sürdükleri delillerden birisi şu ayettir Nisa 64. ayeti. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Şayet bu ayetten önceki ve sonraki ayetleri incelersek bunların münafıklara hitap ettiğini buluruz. Bu ayet peygamberin vereceği hükümden uzaklaşıp muhakele, muhakemeleşmek için tağuta müracaat Ederek münafıklık yapan bir topluluk hakkında indi. Eğer onlar günahlarını itiraf ederler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek tevbe ederler, bu günahtan dolayı Allah'tan bağışlanma dilerler, Peygamber de onlara şefaatçi olarak onlar için Allah'tan istiğfar ederse, bağışlanma dilerse Allah onların tevbelerini kabul edeceğini beyan etti. Bütün bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken olmuştur. Tefsir kitaplarında ve ilim adamlarının diğer kitaplarında Tefsir, hadis ve fıkıhçılardan, selefi salihin alimlerinden, peygamberin vefatından sonra böyle bir şeyin vaki olduğuna dair herhangi bir bilgi gelmemiştir. ehli sünnet muhaliflerinin bu ayetin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gelip günahlarının başlanması konusunda ondan istiğfar ve şefaat talebinde bulunmaya delalet ettiğine istidlal etmelerine gelince bu batıl bir istidlaldir. Sakat bir anlayışa ve tevhid gerçeğinden uzaklaşmaya delalet eden fasit bir görüştür. Asabı ı kiram, Allah onlardan razı olsun... Bu ayetten böyle bir yanlış anlayışa kapılmadılar. Bu sebeple onların istiğfar talebiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine geldiklerine dair hiçbir şey nakledilmedi. Halbuki onların nefislerine zulmetmeleri kesinlikle Peygamber sallallahu aleyhi ve vefatından sonra da vaki olmuştur. Bu da ehl sünnet muhaliflerinin anlayışlarının yanlış ve reddedilen bir anlayış olduğunu gösterir. Bazıları Ebu Sadık'ın Ali radıyallahu anh'den rivayet ettiği diye bir nakil getirirler. İşte güya birisi geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve kabrine e, işte bu ayeti okudu ve ondan bağışlanma diledi kabrinden. E, bu isnadı çürük bir rivayettir. İbn-i Hacerel Heytemi Feteval Hadisiyeti e, bu rivayeti nakleder. Ancak ravilerinde kopukluk vardır. Birbirini görmemiş raviler vardır. E, tarihen görmesi imkanı olmayan. Ayrıca Ebu Sadık'ın da Hazreti Ali'den e, hadis aldığı tespit edilememiştir. Meşhul raviler de vardır. Ee, Ashab-ı kiram böyle bir amelde bulunmamışlar. Yani sabilerden böyle bir nakil sabit olmamıştır. Zaten e, diğer müfessirlerin de ...tefsirleri hep bu manadadır. Yani vefatından sonra böyle bir şey olamaz. Çünkü ayette iz, iz edatı vardır. Yani geçmiş zaman edatıdır bu olmuş bitmiş bir şey içindir. Şayet iza kullanılsaydı bu geniş zamanı ifade ederdi. O zaman bizler için de peygamberin kabrine gidip şefaat talep etmek, başlanma dilemek caiz olurdu. Ama orada iza deniliyor iz deniliyor. Yani geçmişte olmuş, bitmiş, sınırlı bir şeydir bu. İza e, geniş zaman kipidir. Burada geniş zaman kipi değil de iz kipi. Şayet gelseydiler ve senden bağışlanma dileseydiler diyor. Yani Allah Azze ve Celle onun hayatı zamanına has olduğunu ifade eden bir edat kullanıyor orada. Evet. Bu manada diğer müfessirlerin görüşleri de. Diğer bir ayete geçelim. Gayrı meşru tevessüle delil gösterilen Enfal suresi 33. ayeti. Sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir. Enfal 33. ayeti. İtikatta ehl sünnet ve cemaate muhalif olanlar önceki ayete delil olarak bu ayetle istidlal ediyorlar. Bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve hem hayatında hem de ölümünden sonra ümmet için istiğfar edeceğini çıkarıyorlar. Bu görüş gerçeğin çok uzağındadır. Hatalı bir yorumdur ve sakat bir anlayıştır. Asabı ı kiramdan, Allah onlardan razı olsun, bize ulaşan sahih itikada da aykırıdır. Bu ayet-i kerime'nin doğru anlamı şudur. allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların içindeyken ve onların arasında onları Allah'a ibadete davet ederken... O topluluğa asla azap etmeyecektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işlerinde bulunduğu müddetçe ümmeti için adeta bir emniyet sigortasıdır. i̇bn Kesir Rahimoğlu şöyle diyor. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh dedi ki Allahü Teala bu ümmete iki tane güvenlik sigortası vermiştir. Bunlara sahip oldukları müddetçe onlar daima azabın ve musibetlerin sel gibi üzerlerine gelmesinden korunacaklardır. Bunlardan birisini yani peygamberini kendi yanına almıştır. Onun ruhunu kabz etmiştir. Diğerini sizde bırakmıştır. Yani istiğfar etmenizi bir güvenlik sigortası olarak sizde bırakmıştır. Sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Evet diğer bir ayet Bakara suresi 89. ayetinde daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katında Katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılara'dır. Bir grup insan bu ayetin tefsirinde İbn Abbas aleyhinde yalan uyduran bir ravinin rivayetiyle delil getirdi. Bu yalancının rivayetine göre Guya, Hayber Yahudileri, Katafan'la savaşlarında sabahleyin erkenden yola çıkıyorlar ve şu dua ile Allah'a yalvarıyorlardı. Allah'ım ahir zamanda bize göndereceğini vadettiğin ümmi peygamber hakkı için senden onlara karşı bize zafer nasip etmeni istiyoruz. Onlar diyorlar ki ihtiyaçlarımızda ve sıkıntılarımızda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessüle biz Yahudilerden daha layığız. Bu batıl ve reddedilecek bir sözdür. Selef alimleri de bunu reddetmişlerdir. İbn-i şöyle diyor. Allah Teala'nın daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken ayetine gelince Yahudiler müşriklere şöyle diyorlardı. Bu peygamber gönderilecek, biz onunla birlikte size karşı savaşacağız ve sizi öldüreceğiz. Onlar ne peygamberin zatıyla Allah'a yemin ediyorlardı ne de onunla tevessül edip bir şey istiyorlardı. Sadece şöyle söylüyorlardı. Allah'ım bu ümmi peygamberi bize gönder, ona tabi olalım ve şunlara karşı onunla birlikte savaşalım. Tefsircilerin sabit olan nakli budur. Kur'an buna delalet eder. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken ayette geçen ve masları istihda olan fiilin anlamı fetih ve zafer talep etmek demektir. Peygamberle fetih ve zafer istemek, peygamberin gönderilmesi ve onunla birlikte müşriklere karşı savaşmaları demektir. Böylece onunla zafere ulaşacaklardır. Bu onların peygamberle yemin etmeleriyle veya onunla tevessül edip istemeleriyle olacak bir iş değildir. Durum böyle de olmamıştır. Bilakis allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderdiği zaman ona inananlara ve onunla birlikte muhalifine karşı cihad edenlere zafer nasip etmiştir. Bazı müfessirlerin zikrettiği, Yahudilerin Peygamber ile yemin ettikleri veya onunla tevssül edip dua ettikleri şeklindeki rivayete gelince, bu rivayet kendisine muhalif çok sayıdaki rivayet sebebiyle kabul görmeyen şahz bir rivayettir. İbn Taimiye daha sonra bu ayet hakkında sahih rivayetleri sıralayarak şöyle diyor: Bunu beyan eden şeylerden birisi de Allah Teala'nın daha önce kafirlere karşı zafer isterken ayetinin tefsircilerin ve siyercilerin ittifakıyla Öncelikle Beni Kaynuka, Kureyza ve Nadir gibi Medine'ye komşu Yahudiler hakkında inmiş olmasıdır. Onlar Evs ve Hazrec ile müttefik idiler ve Medine'ye geldiği zaman onlarla peygamber de anlaşma yapmıştı. Sonra onlar bu anlaşmayı bozdular, peygamber de onlarla savaştı. İlk olarak Beni Kaynuka ile savaştı, sonra Nadir kavmi ile savaştı. Haşir suresi onlar hakkında inmişti. Sonra Hendek savaşında Kureyza ile savaştı. O halde bu ayetin Hayber Yahulder ve Katafan hakkında indiği nasıl söylenebilir? Bu yalan söylemeyi bile beceremeyen cahil bir yalancıdan çıkmış sözdür. Buna aydınlığa kavuşturan şeylerden birisi de şudur. Bu uydurma rivayette Yahudilerin bu dua ile dua ettikleri zaman zafere ulaştıkları zikredilir. Halbuki bunu o yalancından başka hiç kimse rivayet etmemiştir. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı doğru sözlü kimselerin bunu nakletmeleri için pek çok nedenleri olurdu. Bilinmesi gereken şeylerden birisi de şudur. Buna benzer bir lafız, peygamberle tevessül etmeyi ve onun ismiyle Allah'a yemin etmeyi gerektiren şeylerden olsa bile böyle bir şeyin hüküm çıkarmada dayanak olması caiz değildir. Çünkü evvela böyle bir şey sabit değildir. Olmamıştır ve ayette buna delalet eden bir şey yoktur. Sabit olsa bile bunun bizim için de şeriat olması gerekmez. Evet, Gayrı meşru bidat ve telessül hakkında delil olarak kullandıkları bazı hadisler ve haberler var. Bunları da görelim. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki dersimizde de zayıf ve uydurma hadis ve haberlerle amel etmek konusunu üçüncü sebep olarak işleriz. Manasını yanlış anladıkları bu hadislerden birisi ama hadisidir. Osman bin Huneyf'den rivayet göre ama bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki benim için Allah'a dua et de Allah bana şifa versin. Resulullah dedi ki eğer dilersen dua edeyim, dilersen sabret ki bu senin için daha hayırlıdır. Adam Allah'a dua et dedi. Osman bin Huneyf olayın devamını şöyle anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılmasını sonra da şu şekilde dua etmesini emretti. Allah'ım ben senden istiyorum ve senin peygamberin, rahmet peygamberi Muhammed ile sana yöneliyorum. Ey Muhammed bu ihtiyacım için Rabbime seninle yöneldim. Dileğimi yerine getir Allah'ım. Onu bana şefaatçi kıl. Adam Resulullah'ın dilediğini yaptı ve gözleri açıldı. Allah'ın kendilerine anlayışı nasip ettiği kimseler için bu hadisin manası gayet açıktır ki o da şudur. Bu hadis zat ile veya makam ile tevessüle delalet etmez. Bu hadiste ifade edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası ile tevessüldür. Çünkü ama kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kendisi için dua etmesini istedi. isteğinde de ısrarcı oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua vaadinde bulundu. Sonra ona nasıl dua edeceğini de öğretti. Ta ki onunla dua etsin. O da bu duanın kabulü için üzerine düşeni yapsın. Dua ve niyazla Allah'a ibadet etsin. Sonra ama kişi peygamberin kendisine öğrettiği şekilde dua etti ve Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl diye yalvararak peygamberinin duasının kabul edilmesi için dua etti. Çünkü şefaat lügatte dua demektir. Fakat duadan daha özel bir anlamı vardır. i̇bn Manzur dedi ki şefaat şefaatçinin başkasına ait bir ihtiyacın karşılanmasını padişahtan isterken söylediği sözdür. Şefaatçi bir başkası için isteyen kimsedir ki istediği şeyde ona aracılık eder. Denilir ki filan için filana şefaatçi yani aracı oldum. O da benim şefaatimi kabul etti. Bundan dolayı açıkça anlaşılmaktadır ki ama kişinin tevessülü peygamberin ne zatıyla ne de makamıyla yaptığı bir tevessüldür. Bu iki lafız hadiste kesinlikle geçmemektedir. Bazıları tercüme ederken işte peygamberin yüzü suyürmetine veya peygamberin hakkı için gibi ilavelerde bulunuyorlar tercüme ederken. Bu Sakat bir ifade. Hadiste sadece dua lafzı geçmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona asla e, böyle bir şey yani peygamberin yüzü hürmetine gibi, senin yüzü hürmetine gibi bir şey üretmemiştir. Ona e, sadece dua üretiyor Allah Resulü'yle sallallahu ve onun için dua, et, dua da ediyor. Eğer sadece makam ile veya zat ile tevessül ederek dua etmek meşhur olsaydı... Peygamberden dua talep etmeksizin bu şekilde dua etmek günümüze kadar her özürlü için geçerli olurdu. Fakat bu olaydaki şart ve püf noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinin dua etmesidir. Bundan dolayıdır ki i̇bn Abbas ve i̇bn Ömer gibi bazı sahabiler peygamberin vefatından sonra ama olmuşlar. Fakat onların bu duayı kullandıkları görülmemiştir. Eğer batıl ehlinin iddiası doğru olsaydı hadiste söze edilen ama etişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar gidip Ondan dua istemesine de ihtiyaç yoktu. Çünkü ona gitmeksizin Allah'ım senin peygamberinle sana yöneliyorum demesi yeterli olurdu. Fakat o hayattayken de öldükten sonra da peygamberin Allah katındaki makamının büyüklüğünü bilmesine rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve ondan kendisi için dua etmesini istedi. Evinde ne yapabilirdi şayet yüzü su hürmetine olsaydı? Değil mi? Yani... Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama birçok vesileler ki e, güzelce abdest almak ve iki rekat namaz kılmak gibi salih ameller yani meşru olan vesileleri gösteriyor. Bu amellerle Allah'a yaklaşmasını ve bu vesilelerden sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için yapacağı duanın kabul edilmesi için Allah'a yalvarmasını emrediyor. Peygamberin hadiste geçen sözünü dikkatlice incelenenler için bu durum gayet açıktır. Çünkü o şöyle diyor. Eğer dilersen senin için dua edeyim, dilersen sabret ki bu senin için daha hayırlıdır. Ama kişi hayır dua et dedi. İslam alimleri bu olayı Peygamber sallallahu aleyhi ve mucizeleri, kabul edilen duaları ve onun duasının bereketiyle Allah'ın gösterdiği harikuladelikler ve e, has, hastalıklardan iyileşmeler arasında, şifalar arasında zikrettiler. E, bu hadisi i̇bn Teymiye alimlerin e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, mucizeleri, kabul edilen duaları ve onun duasının bereketiyle Allah'ın gösterdiği hayırkuladelikler ve iyileşen hastalıklar konusunda zikretmeleri babında e, açıklamıştır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bu ama için yaptığı duanın bereketiyle Allah onun gözlerini ona iade etti. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, e, ona dua etmesi sebebiyle bu özel bir hadiseydi, bir mucizeydi. Bu hadiste makam ve zat ile tevessüle dair hiçbir delil yoktur. Bilakis hadis daha önce de geçtiği gibi salih bir kişinin duasıyla yapılan meşru tevessülün delilidir. İtikatta ehli sünnete muhalif olanlar şöyle diyebilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaştıracak vasıtaların en şereflisi olması ve Rabbi katında erişilmez yüksek bir sah makama sahip olması sebebiyle onunla tevessül duanın Rab Teala katında kabulünün en önemli sebeplerinden biridir. Bu şüpheye Irak'ın büyük alimi Numan bin Mahmud el-Alusi şöyle cevap veriyor. Sizin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vesilelerin en şereflisidir demenize gelince bu kendisiyle batılın kastedildiği hak bir sözdür. Mesela onlar peygamberin büyük ve erişilmez bir makamın sahibi olduğunu söylüyorlar. Halbuki biz yani ehli sünnet ve cemaat fiillerinde ve sözlerinde ona tabi olduğumuz ve her türlü hal ve hareketinde onu kendimize rehber edindiğimiz için bu makama sizden daha layığız. ''O bizim peygamberimizdir, kurtuluş yollarına bizi ileten rehberimizdir. Getirdiği mesajla bizi şu kaba ve değersiz insanların seviyesine düşmekten kurtarmıştır. Biz sadece onun emriyle hareket ederiz. Acısıyla tatlısıyla bunu tam bir teslimiyette kabul ederiz. Allah Teala bize müminlerin yoluna tabi olmamızı vacip kılmış ve dinde aşırılığı bize yasaklamıştır. Bu salih selefimizin yoludur ve tercih edilen itikattır.'' Canlarımız, evlatlarımız ve mallarımız peygamberimiz için feda olsun ki böyledir. O Rab Teala'nın gazap bir şeye razı olmaz. Nasıl razı olsun ki? O bu tür sözlerden ve fiillerden tevhidi korumak için gönderildi. Ayşe radıyallahu anh dedi ki onun ahlakı Kur'an idi. O beğenirse Kur'an beğendiği için beğenirdi. O kızarsa Kur'an kızdığı için kızardı. Bizi Resulüne itaatten, salih amellerden ve Boynu büküklük ve muhtaçlık duygusu içinde dua etmekten başka Allah'a yaklaştıracak vesile yoktur. Böyle bir dua da ibadetin özüdür. Bundan dolayı biliyoruz ki peygamberlerin, velilerin ve salihlerin zatlarıyla veya makamlarıyla tevessül etmek ve bu amelle Allah'a yaklaşmak caiz değildir. Bu tür tevessüller Nuh peygamber aleyhisselamın zamanından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildiği zamana kadar müşriklerin ve onların dualarıyla teberrük edenlerin özelliklerindendir. Onlar içlerinden salihleri öldükleri zaman resimlerini ve heykellerini yaptılar. Bu resimlere ve heykellere ellerini sürdüler ve kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye onları vesile edindiler ve sonuçta Allah'ı bırakıp onlara ibadet ettiler. Allah Teala buyuruyor ki... Allah'ı bırakıp kendilerine bir takım veliler edinenler onlara bizi sadece Allah'a yakınlaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Zümer 3. ayet. Fahrettin Razi şöyle dedi. Onlar bu putları ve heykelleri peygamberleri ve büyüklerinin şekli üzere yaptılar. Ve bu putlara ibadetle meşgul oldukları zaman... Bu büyüklerin Allah katında kendilerine şefaatçi olacağını zannettiler. Zamanımızda bunun bir benzeri pek çok insanın kabirlerine saygı gösterdikleri zaman Allah katında kendilerine şefaatçi olacaklar inancıyla büyüklerin kabirlerine tazimle vakit geçirmeleridir. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem ile hükmüne gelince Muhammed bin Salih el-Useym'in bunu üst kısımda açıklamıştır. Ona peygamberle tevessülün hükmü sorulduğu zaman şu cevap vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül 3 kısımdır. Birincisi ona iman ve ona tabi olmakla tevessül ki peygamberin hayatında da ölümden sonra da caizdir ve gereklidir. İkincisi onun duasıyla yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kendisi için dua istemekle tevessül. Peygamber hayattayken bu da caizdir. Öldükten sonra ise caiz değildir. Çünkü onun ölümünden sonra bu imkansızdır. Üçüncüsü. Onun Allah katındaki makamıyla ve derecesiyle tevessül ki bu hayattayken de ölümünden sonra da caiz değildir. Çünkü bu bir vesile değildir. İnsan bununla maksadına ulaşamaz çünkü bu ona ait bir amel değildir. Bir kimse ben peygamberin kabrinin yanına geldim ve benim için istiğfar etmesini veya Allah katında benim için şefaatçi olmasını istedim. Bu caiz midir değil midir dediği zaman biz caiz değil de deriz. O kimse Allah Teala eğer onlar... ''Kendilerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi, Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, Resul de onlar için istiğfar etseydi, Allah ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Buyurmadı mı?'' dediği zaman biz deriz ki, ''Evet Allah Teala bunu söylüyor.'' Fakat o diyor ki, ''Eğer onlar zulmettikleri zaman gelselerdi, buradaki zaman anlamına gelen iz kelimesi geçmiş zamana delalet eder, geleceğe delalet etmez. Allah Teala izah kelimesini kullanmadı.'' İz kullandı. O halde ayet peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında meydana gelen bir olaydan söz ediyor. Peygamberin öldükten sonra istiğfar etmesi imkansız bir şeydir. Çünkü kul öldüğü zaman ameli kesilir, amel defteri kapanır ancak üç şeyden dolayı kesilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi bu iş şey şunlardır. Sadaka-i cariye yani yol, su, hastane gibi hayırlar veya faydalı bir ilim veya kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Bunu Buhari, e, Müslim rivayet etmiştir. O halde bir insan öldükten sonra hiç kimse için istiğfar etmesi mümkün değildir. Hatta kendisi için bile istiğfar edemez çünkü ameli kesilmiştir. Manasını yanlış anladıkları hadislerden birisi de Ömer radıyallahu an'ının Abbas radıyallahu an ile yaptığı birlikte yağmur duasıdır. Enes bin Malik radıyallah rivayetine göre Ömer radıyallahu Kuraklıkla karşı karşıya kaldıkları zaman Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh ile yağmur doğasına çıkardı ve şöyle derdi. Allah'ı biz peygamberimiz ile sana tevessülde bulunurduk, Sen de bize yağmur gönderirdin. Şimdi sana peygamberimizin amcasıyla tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur ver. Enes bin Malik dedi ki Allah onlara yağmur gönderirdi. el sünnet muhalifleri bu olayı kavrayamadılar ve bunu salihlerin zatıyla tevessülün cevazına delil olarak getirdiler. Onlar dediler ki Sahabiler Abbas'ın zatıyla tevessülde bulundular. Çünkü o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınıydı. Bu olayın mahiyeti açıklandıktan sonra bundan böyle bir hükmün çıkartılması geçersizdir. Yani e, şimdi eğer bir kimsenin zatıyla tevessülde bulunmak caiz olsaydı Ömer radıyallahu anh niye Abbas radıyallahu anh tevessülde bulunsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve selam var. Eğer o caiz olsaydı Ömer radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve ile onun yüzü su hürmetine diye tevesülde bulunurdu. Neden Abbas radıyallahu anh ile tevesülde bulunuyoruz diyor. Çünkü Abbas radıyallahu anh hayatta ve çıkıyor dua ediyor. Onun duasıyla tevessülü kastediyor Ömer radıyallahu anh. Evet. Bu bozuk ve sakat bir anlayıştır. Bununla delil getirilemez. Sözlerine itibar edilen hiçbir alim bunu söylememiştir. Böyle bir şey onların kitaplarında yazmamaktadır. Sahabelerin ve tabiin, tabiinlerden de onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile zatıyla tevessül ederek veya ölümünden sonra onunla tevessül ederek yağmur duasına çıktıklarına dair bir haber bize nakledilmemiştir. Yani Ömer radiyallahu anh'ın sözlerinin doğru anlamı şudur. Biz peygamberimize giderdik ve ondan bizim için dua etmesini isterdik. Onun duasıyla Allah'a yaklaşırdık. Şimdi ise artık ahirete intikal etti ve bizim için dua etmesi imkanı kalmadı. Biz de peygamberimizin amcası Abbas'a yöneliyoruz ve ondan bizim için dua etmesini istiyoruz. Ömer'in oğlu radıyallahu an Abdullah'ın, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edildi. Babam Ömer kuraklık olduğu yıl insanlara hitaben şöyle dedi. Resulullah, Abbas'ı, ''Babası gibi görürdü. Siz de ey insanlar onun amcası Abbas hakkında Resulullah'a uyunuz, vesile edininiz.'' Ömer'in oğlu Abdullah dedi ki çok geçmeden Allah onlara yağmur indirdi. Bunun içindir ki sahabiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra onunla tevessülü yani ondan dua talep etmeyi bıraktılar ve birbirlerinden dua talep etmeye başladılar. Nitekim Ömer de Abbas'ın kendileri için dua etmesini istedi. Allah her ikisinden razı olsun. ''Bu peygamberin zatıyla değil duasıyla tevessülün delillerinden birisidir.'' Peygamber vefat ettiği zaman onunla tevessülü bıraktılar. Amcası Abbas'la yani onun duasıyla tevessüle yöneldiler. Abbas da kalktı ve şöyle dua etti. Allah'ım, hiçbir bela yoktur ki günahtan dolayı gelmesin. Bu belalar ancak tövbe ile giderilir. Bu insanlar senin peygamberine yakınlığından dolayı bana tevessülde bulunup sana yöneldiler. Ellerimizi günahlarla sana uzatıyor ve alınlarımıza tövbe ile senin için secdeye koyuyoruz. Bize bereketli yağmur gönder. Bu onların dua ederken Allah'ın peygamberinin makamı için bize yağmur ver dedikleri, peygamberin vefatından sonra da Abbas'ın makamı için bize yağmur ver demeye başladıkları anlamına elbette ki gelmez. gelemez. Çünkü böyle bidat bir duayı sahabeler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenmediler. Bunun için de böyle bir şey yapmadılar. Herhangi bir kimsenin ölümünden sonra onun makamıyla tevessül caiz olsaydı, peygamberin makamıyla tevessül etmek daha evla olurdu ve Ömer'in ve sahabelerin de Peygamberin kalbine gelip ihtiyaçlarını istemek için onunla tevessül etmeleri daha münasip olurdu. Halife Muaviye bin Ebi Süfyan, Allah ondan razı olsun, ve Dahak bin Kays da Ömer'in yaptığı şeyi yaptılar. Onlar beraberlerinde sahabiler ve tabi'inler olduğu halde bir kuraklıkla karşılaştıkları zaman yağmur yağması için yüce tabi Yezid bin Esved el ile tevessül ettiler. Yezid ellerini kaldırdı ve onlar için Allah'a dua etti. Allah da onun duasını kabul etti ve yağmur yağdı. Eğer meşru olsaydı sahabeler ve onlardan sonra gelen tabi'in alimleri peygamberle tevessülün terki konusunda görüş birliği içerisinde olmazlardı. Çünkü onlar da biliyorlardı ki bu neviden bir tevessül kendileri için ve ihtiyaçları için daha faydalı ve daha etkili olurdu. Bu onların bilgilerinin, anlayışlarının ve kavrayışlarının genişliğine davet eder. Allah hepsinden razı olsun. Sahabeler ve tabi'inler içerisindeki salihlerin duası, Böyle tevessül duasıyla böyle tevessül ederler, dualarıyla tevessül ederlerdi ve Peygamberlerini bu şekilde öğrenmişlerdi. Evet. Aleyküm selam. İbn-i rahmet eylesin şöyle söylüyor. Peygamberin huzurunda veya yokluğunda veya vefatından sonra onun zatıyla tevessül etmeye gelince, mesela onun veya başka bir peygamberin zatıyla yemin etmek veya onların dualarıyla değil de bizzat kendileriyle istemek gibi bu sabiler ve tabinler yanında makbul ve meşhur bir şey değildir. Bilakis Ömer bin el-Hattab ve Muaviye bin Ebi Süfyan ile onların beraberindeki sabiler ve onlara en güzel şekilde uyan, uyanlar Kuraklıklarla karşı karşıya kaldıkları zaman yağmur duasına çıktılar ve Abbas gibi, yezid bin Nesved gibi hayattaki kişilerle tevessül ettiler. Onların duasını istediler. Ne onun kabrinin ne de başkalarının kabrinin yanında böyle bir durumda peygamberle tevessül etmediler. Duasını istemediler ve yağmur istemediler. Bilakis onun yerine Abbas gibi, Yezid gibi kişilere yöneldiler. Üstelik peygambere dualarında salavatla getirildiler. Ömer radiyallahu anh şöyle dedi. Allah'ım! Biz sana peygamberimiz ile Tevesülde bulunurduk. Sen de bize yağmur gönderirdin. Şimdi sana peygamberimizin amcası ile teveccülde bulunuyoruz. Bize yağmur ver. Bunu meşru bir şekilde önceden yaptıkları peygamberin duasıyla Tevesül imkansız hale gelince onun yerine yaptılar. Halbuki peygamberin kabrine gelmeleri, orada tevessül etmeleri ve dualarında yaratılmışlarla Allah'a yemin manası içeren lafızlardan makamı için, hakkı için, yüz suyu hürmetine gibi lafızları söylemeleri ve bu lafızlarla istemeleri imkan dahilindeydi. Bunu yapabilirlerdi ama caiz olmadığı için yapmadılar. Evet, bazılarının makam ile tevessülü inkar etmenin makamın kendisini inkar zannetmeleri yanlıştır. Çünkü iki inkar arasında büyük fark vardır. Makam ile tevessülü inkar etmek bir bidatı inkar etmek anlamına gelir. Bidatları inkar etmek ise dinin temel esaslarından biridir ve imanın şubelerinden bir şubedir. Bidatları inkar etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamını inkar etmek ise küfrün şubelerinden birisidir. Çünkü onun makamını ve mertebesini inkar etmek yani onda bir eksiklik görmek İslam'dan çıkmak demektir. Bundan Allah'a sığınırız. İşte siz bizim velilerimizin makamını mı inkar ediyorsunuz, peygamberin makamını mı inkar ediyorsunuz gibi yapılan itirazların hiçbir geçerliliği yok. Bizim karşı çıktığımız şey sadece yapılan, işlenen bidatlerdir. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim ecmain cümlemizde